Kardeşlerimiz ben konuşurken birkaç soru yazmışlar. Bu ekrandaki soruları cevaplandırırlarım inşallah. Ardından e, müsaadenizi isteyeceğim. İnşallah başka zamanlar biraz daha fazla yaparız e, dersimizi. Daha fazla vakit ayırırız. Ama gerçekten insan yorgun olduğu zaman e, dikkatini de toplayamıyor. E, daha fazla söylemek istediği şeyleri de söyleyemiyor. Halk vereceği Korku ve ümit arasında olmak ne demektir? Evet, değerli kardeşlerim, Musa kardeşimin sormuş olduğu bu soruya cevaben şunları söylemek istiyorum. Havf korku demektir. Reca ise umut var olmak demektir. İman eden her insan korku ve ümit arasındadır. İman eden her insan amellerinin kabul edilmeyeceği konusunda korku duyar. İman eden her insan amellerinin kendisini kurtaramayabileceği, dolayısıyla cehenneme düşebileceği konu, konusundan e, muzdarip olur. Bu konudan korku içerisinde olur. E, amellerinin e, riya içerip de Allah tarafından reddedilebileceğini, tövbelerinin kabul edilmemiş e, olma ihtimaline karşı e, insan bir korku içerisinde yani mümin dahi olsa belli bir korku içerisinde olacaktır. Bu da Müslüman olmanın, mümin olmanın bir gereğidir değerli kardeşlerim. Reca ise e, rica etmek yani bir şeyi dilemek, ummak manasına gelmektedir. İnsanın havfu cehennemdendir. Yani cehennemden insan korkar. Recası da cennettir. Umudu da insanın c c cennet olmuştur her zaman. Ve insan Oğlu yani cehennemden korkmalıdır ki cenneti umut edebilsin. Cehennemin ateşinden, azabından korkmayan insanın cenneti umut edebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla önce havf olacak, ardından istikamet, korkan insan istikamet bulacak ve korkan insanın bulmuş olduğu istikamet ile cennet arzu edilecek, umut edilecek. Umulur ki Allahu Teala onu, o kişiyi e, istemiş olduğu arzusuna cennetine kavuşturacaktır. E, bu konuda tabii ki aşırı da gitmek çok yanlıştır. Bir insanın e, işte yapmış olduğu bütün ibadetlerin kabul edilmeyeceği e, veya işte e, tövbesinin kabul edilmeyeceği ile ilgili e, ve her amelinde riya olabileceği ve bundan kurtulmasının mümkün olmayacağıyla ilgili duyguları, düşünceleri aşırı bir seviyeye yükselirse, bu insan korku içerisinde kaybolacaktır, umutları tamamen suya düşecektir, umutlar yok olacaktır, ve bu insan doğru bir istikamete doğru yol alması mümkün olmayan bir insan haline gelecektir. Ancak korkuyu da normal bir şekilde yapar. Recai de e, yine e, yani cenneti ummayı da e, normal bir durum, normal bir şekilde yaparsa korku ve umut arasında olursa yani o zaman e, orta yolu bulmuş olur doğru yolu bulmuş olur ve korku ve umut içerisinde Allah'a kulluğunu devam ettirdiği takdirde ihlası ihlaslı olmayı yakalar ardından cenneti de yakalamış olur. İnsanların burada dikkat etmesi gereken şey, tekfirciler gibi bütün insanların umutlarını suya düşürmek değil, yine mürce gibi de bütün günahkarların cennete girebileceğiyle yani orada ebediyen kalacak, kalabilecekleriyle ilgili düşüncelerinin yanlış olduğunu bilmemizdir. Ehli sünnet inancına göre havf vardır, korku da vardır, havf vereceği vardır ama bunlara farklı manalar yüklenmemelidir. Aşırı manalar yüklenmemelidir. Dinde zorlama yoktur ayetini nasıl anlayacağız? Bir Kafir bir insanın illaki de İslam dinine girmesi konusunda veya Hristiyan ve Yahudinin muhakkak İslam dinine girmesi gerektiği konusunda kendisine cebir kullanmak, şiddet kullanmak, kendisini tehdit etmek ve hatta dine girmedi takdirde boynun vurulacağını söylemek dinimizce yanlıştır. Sünnete aykırıdır. Kur'an'a aykırıdır. Böyle şeyler asla yapmaması lazım. Dinde zorlama yoktur derken bir Müslümanın üzerine farz ayın olan ibadetleri yapması konusunda devlet kendisine tavsiyede bulunabilir. Hatta yaptırımlarda bulunabilir. Çünkü insan bile bile e, bilerek yani günah bataklığına e, giremez. Muhakkak ki e, devletin bu konuda kendisini irşad edici, önleyici bir etkisi olmalıdır ki geçmiş devletlerimizde gerek Aslı Saadet Devleti'nde gerekse Emevilerde, Abbasilerde, Osmanlılar, Sezçuklarda biz bunu görmekteyiz. Müslümanların e, çok özgür bir şekilde içki içmeleri yasaklanmıştır. E, kadın erkek e, karışık yanlış işler e, işte danstır, şudur budur buna bu tür şeyler yasaklanmıştır. İçki yasaklanmıştır. E, hatta namaz namazı terk etmek yasaklanmıştır vesaire. Bu tür şeyler bize gösteriyor ki. E, Müslüman için dinde belli bir zorlama söz konusudur. Bu da kelimeyi tevhid, kelime-i şehadet getirene kadardır. Kelime-i şehadet getirdikten sonra artık Allah'ın dinine girmiştir. Yükümlülüklerinin farkında olmalıdır ve dinin içerdiği kurallara uymak durumundadır. Uymadığı takdirde devlet eliyle bu insanlar bu kuralları uygulayacak hale e, getirilebilirler. Bu konuda kendilerine bir yönlendirme, bir tavsiye olabilir. E, ancak işte dediğimiz gibi gayrimüslimlerin zorla dine sokulması şeklinde bu ayeti algılamayacağız. İmanımızı nasıl kuvvetlendiririz? İman artıp eksilmesi, tahkiki ve taklidi iman. İmanın e, önemi hakkında bilgi verir misiniz? Bu çok uzun bir soru mülteka kardeşim. E, ben de gerçekten şimdi bu soruya size uzun uzun cevap vermek isterdim. Ancak e, çok kısa bir şekilde cevap vereceğim. E, yorgun olduğum için e, daha da soru yazmayın lütfen. E, i̇manımızı nasıl kuvvetlendiririz? İmanımızı değerli kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini düşünerek, Allah'ın kevni ayetlerini düşünerek, Allah'ın Kur'an ayetlerini düşünerek, anlayarak, yaşayarak, ibadet yaparak, dua ederek, zikrederek, tevhid ile, tevhid ile, sünnete bağlı kalmak, ihlaslı olmak e, suretiyle, e, ibadetlerimizi eksiksiz bir şekilde yapmak suretiyle, hatta bu ibadetlerimizi nafile ibadetlerle süslemek, desteklemek e, suretiyle, İmanımızı kuvvetlendirebiliriz, ilim meclisleriyle imanımızı kuvvetlendirebiliriz, okumayla imanımızı kuvvetlendirebiliriz. Başta Kur'an'ı okumakla, sürekli bir şekilde Kur'an'ı okumakla imanımızı güçlendirebiliriz, kuvvetlendirebiliriz. İman artıp eksilmesi, tahkiki ve taklidi iman, bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz diye soruyor. İman artar mı eksilir mi? Ülemalar arasında bir tartışma vardır. ezelden bugüne kadar bu tartışmalar devam etmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de imanların imanların ozadahum imana gibi şeklinde birçok ayet kelime de Allah onun iman imanların artırdığı şeklinde ibareler, ayetler geçmektedir. Bütün bunlar ve Birçok hadis bize göstermektedir ki iman kuvvetlenir, iman artar, iman eksilir. Her ne kadar e, bazı insanlar iman tek bir şeydir, azalmak eksilmez deseler de tasdik manasında bir iman böyledir. Yani tasdik manasında, tasdik varsa vardır, yoksa yoktur. Bu şekilde e, ileri gelip biz bu konuda tartışamayız. Ama biz imanın içerisinde ameli koyuyoruz. İmanın içerisine e, her e, imanın gereği olan yaşantları koyuyoruz. İmanın içerisine Allah'a saygıyı, Allah'a sevgiyi, peygambere saygıyı sevgiyi, sahabeye saygıyı sevgiyi koyuyoruz. Bütün bunlar e, iman içerisinde olunca imanın amel boyutu ortaya çıkıyor. Amel boyutu ile iman sahih bir iman haline geliyor, içi boş değil dolu bir iman haline geliyor. Tahkiki ve taklidi iman. Tahkiki iman demek, insanın atasından kalan şekli değil. Bizzat okuyarak, bilerek, araştırarak e, bu, bu işin aslını araştırarak e, tahkiki imana e, geçmesini e, simgeleyen bir isimdir bu. Taklidi iman ise bir insanın e, akli kuralları kullanmadan işte Kur'an'ın ayetlerini düşünmeden sadece anne babası Müslüman diye onların Müslümanlığı üzerinden kendisini de Müslüman olarak addeden hatta işte onlar gibi ibadet yapan, onlar gibi yalvaran, yakaran insanların imanına da taklidi iman diyor. Yani taklit eden iman. Yani bir şeyin %100 yüz farkında değil. Ama ne yapıyor? Taklit e, ediyor. Bu da tabii ki tahkiki imana göre tah, taklidi iman zayıf bir konumdadır. E, i̇nsanların imanları tahkiki olduğu e, takdirde iyilikler ortaya çıkacak. E, samimiyetler ortaya çıkacak. İnsanlar gerçekten inanarak e, samimi olarak din yaşayacaklardır. İmanın önemi Hakkında bilgi verir. İman, imanın önemi. E, derken tabii ki e, iman varsa cennet var, yoksa cehennem var. İman varsa dünya ahiret saadeti var, yoksa dünyada ahirette saadet mümkün değil. O yüzden iman bu derece önemli. Allah, e, Allah'a iman etmeyenleri Allah kendisine e, kul olarak kabul eder mi? Onlara lütfeder mi? Elbette etmez. Evet, ben diğer soruyu okuyacak durumda gerçekten değilim arkadaşlar, kusura kalmayın. Çok yorgun olduğumu tekrar söylemek istiyorum. İnşallah başka bir zaman bu sorularınızın daha fazlasına cevap vermeyi düşünüyorum elimden geldiği kadar. Allah bizden razı olsun çünkü gerçekten cümlelerimi de unutuyorum, kelimeleri de unutuyorum. Böyle aşırı bir yorgunluk var. E, kelimeler arasında bağlantı kurmakta zorluk çekiyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. E, ilminiz bereketli olsun. Niyetiniz salih olsun. Amelleriniz makbul olsun. E, Firdevs cennetlerinde Peygamberimizle e, sohbet edin inşallah. Cümlemiz e, orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, onun e, ashabı olarak, onu görmeyen ashab olarak, e, onun sohbetlerinde bulunmayı e, yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.